Zihnimiz ve kalbimiz bin bir parçaya bölündü. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Yorgunuz, asabiyiz ve gerginiz. Hayatın gürültüsünden birbirimizi göremiyoruz. Bağırıyor ama sesimizi duyuramıyoruz. Gürültü var. Bağıranların sesini duyamıyoruz. Bakmalı, görmeli ve seyretmeliyiz. Seyrimizi not etmeliyiz. Vakit daraldı çünkü ve sözler birikti. Vakit daraldı ve söyleneceklerin çoğu henüz söylenmedi. Durup dinlemeliyiz, durup dinlenmeliyiz, durup düşünmeliyiz ama durmalıyız önce. Durmalı, durulmalı, durulanmalıyız ve içimize doğru bir yolculuğa çıkmalıyız. Yola çıkmalı. Yolda olmalı ve yol almalıyız. Yolu bulmalı, yol olmalıyız. Ne demişti şair? En uzun yoldur insanın içi. Seyir defteri. Herkes içine baksın. Saadettin Acar, Tuğrul İnanç şiiri seyir defterinde ağırlıyor. Saadettin Acar'la seyir defteri başlıyor. Efendim merhabalar. Seyir defterinden hepinize selamlar, muhabbetler iletiyoruz. Bir hafta aradan sonra tekrar... Huzurlarınızdayız. Seyir Defteri programında konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Seyir Defteri'nde sizden gelen sorular oluyor, birikiyor bu sorular. Bu aralar o sorulara biraz ara verdik. Kendimiz belirlediğimiz bir gündem var. O gündem çerçevesinde konuşmaya çalışıyoruz. Siz gene sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Seyirdefteri.burcfm.com.tr İnşallah ileriki zamanlarda, programlarda sorulara inşallah bakma, dönme fırsatı buluruz. Şimdi biz annelerimizle, müminlerin anneleriyle ilgili programlar yapıyoruz son üç haftadır. E, bu dördüncü program olacak. Efendimizin, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hanımları bizim için annedirler. Bu Bunda hiç şüphe yok tartışmasız bir hüküm olarak. Onları tanımak da tabii görev bir mesuliyet. Hem Efendimizin hanımları olması hasebiyle, hem de müminlerin anneleri olması hasebiyle tanımamız e, gerekiyor. Şimdi efendim biz Hazreti Hatice annemizi geçtiğimiz hafta konuştuk ama annemiz tabi böyle bir hafta konuşup bitirilecek ah, evet, anca, gibi. Anca daha kız isteme merasim. Şimdi evet. efendim bir tanışıklık tabi var. Ee, Hazreti Muhammed Efendimiz aleyhisselatü vesselam herkes tanıyor, biliyor. Hazreti Hatice'de mesela bir yerde mi okumuştum? Sanki bu ...kervanı göndermesi vesaire de... ...sanki bir tanıma isteği evet, gibi. Evet, evet. Kölesi Meysere'yi... Eh. ...yanına katıp Meysere'den... ...Busra'ya kadar gitmişlerdir. Şeye kadar, şama. şam'a kadar değil. Heh. Efendim, yani... ...yol sırasında, dinlenmede... ...oradaki hizmetlilerle... ...hem kervana dahil... ...kişilerle tücret... ...yapan ki ne yapıyor, ne ediyor... ...nasıl davranıyor. Yani annemiz... Evleni, ...evlenmeyi tabii, düşünüyor aslında. Tabii. Ama... Meselenin cevabı enteresan. Hmm. Hatice diyor. Yani veya sahip ne diyor diyorsa köle efendisine ne diyorsa beni mest etti diyor Muhammed'in davranışları diyor. Yok böyle biri ya. Bu kadar güzel doğru. Bu güzel ve doğru her zaman Halim Selim demokrime değildir ha. Evet. Yerine ve zamana göre. Ki o bizim şimdiki terbiyemiz onun ne diyor? Nefsine uymayarak evet. yaptığın. Yani gerekirse disiplin bakımından, otorite göstermek bakımından sert de gelse doğruyu yapmak. Evet. Yani, yani mest etti beni diyor. Şimdi bu Efendimizin merasiminde bir incelik var. Geçen programda diyorum söylemiştim. O zamanki Arap toplumunda bir evin içinde evet. içeni içmeyeni, putpereste hanifi, Hı. denlisi densizi bir arada olabiliyor. Kimse kimseye karışmıyor. Evet. Mesela Abdülmuttalib'in bir oğlu Abdullah Hanif, öteki oğlu Ebu Leheb, putparas. Bunu anlamıyorlar. Efendimiz'den evvel herkesi putparas zannediyorlar. Başta ve abiler ve o kafada olanlar. Öyle değil ya. İşte içki içen ve içmeyen de var. Efendimiz hiç içmemiş. Biliniyor bu. Ama bu Hz Hatice'nin amcası böyle bir servetin, böyle bir fıkaraya verileceğini yani evlilikle yapılacağını, itiraz edeceğini biliyor Hazreti Hatice. Ne yazık ki, daha evvelde belki söylemişimdir, öldü. Rahmet okuyamayacağım. Efendimiz Hazretlerinin zengin bir hanımla evlenmesi, zengin ve yaşlı bir hanımla evlenmesini bugünün şartlarına göre konuşup hem de bu yüksek tahsilli falan filan. Tabi tahsil cehaleti almış, eşeklik baki kalmış. O ayrı mesele. Bu düşünce yani 1970'li yıllar bu benim dediğim. Evet. Bu 500 küsurlu veya 600 yani miladi tarihle efendimizin izdivacı 594 kabul edilir. Yani 594'te de bu kafada adamlar vardı. 1970'li yıllarda da bu kafada adamlar vardı. İşte amca yani Hazreti Hatice validemizin amcası Amr bin Esed böyle dü dünya ehli bir adam parayı bulmamalı mükü seviyor. Vermez. Yani yeğeninin evlenmesine rıza göstermez. Diye Hazreti Hatice içki ikram etti. Tabii kafa dumanlanınca Hazreti Hatice Amcasına. E, ikram etti. Yani işte böyle işte hayırlı bir havadis var amca falan gibilerinden nasıl yaptıysa artık. Evet. İşte bu hayırlı havadis lan deyince tabii yani Hazreti Hatice de birkaç senedir dul... E, i̇stiyor ki. Yani, amcası da ister onu. Yani evlat muhabbeti, yeğen muhabbeti ayrı mesele. İstiyor ama fukara. Resulullah fukara. Vermeyeceğini düşündüğü ve hatta bildiği için aldım verdim razıyım falan mehir konuşulmuş. İşte yirmi dişi deve veya dört yüz veya beş yüz gümüş falan. aa Bir ayıldı. Amr bin Esed. Ha. Ebu Talip'in yetimine mi verdin ben seni? Ne yaptım ben ya? Olmaz razı değilim. Vermem ya olmaz. Şey. Hazreti Hatice daha evvel arz etmiştim ya. O büyük serveti ve ticareti idare edecek dirayette bir hanım olduğu gibi usulleri kaileleri de yerinde kullanan dirayetli bir hanım. Dedi ki bak amca sen bu kabilenin ileri gelenlerindensin. Ebu Talip geldi. Hamza geldi. Sen onlara söz verdin. Ebu Talip Haşimilerin reisi. Az adamlar değil bunlar. Heh. Sen buna verdiğin sözü cayarsan Kureyş'in, bütün Kureyş'in nezdinde itibarın sıfır olur. Ne yapacağız şimdi? Peki bari. Dedi. Diye de bir rivayet vardır. Mühim olan burada Hazreti Hatice validemizin gayet açık söylüyorum. Resulullah Efendimiz e olan muhabbetidir. Aşkı. Evet aşkıdır. Çünkü o da ona aşık. Aşk asla tek taraflı olmaz. Karşılıklı iki gönlün muhabbetidir. Bu gönül biri Resulullah da düşün bak. Öteki de Hatice'de nasıl bir aşktır o. Ha? Ve Efendimiz dünyadan çekilinceye kadar devam etmiştir. Hazreti Hatice dünyadan çekilinceye kadar değil ha. Efendimiz dünyadan çekilinceye kadar. Ahirette kavuştular elhamdülillah Yani zaten ayrı değillerdi de Lisana gelmesi Davranış biçimi haline gelmesi Evde bir, bir şey, Koyun keçi kesiliyor Hane-i Hücre-i Saadetlerden birinde Mutlaka Hatice'nin akrabalarına gönderiliyor Mekke fethinden sonra Hazreti Hatice'nin akrabalarına Değil sadece Çok zengin bir hanım olduğu için Çok da hizmetlisi var hizmetçilerinin ailelerine bile, Efendimiz ziyaret ediyor, hediye veriyor, para gönderiyor. Hatice'nin uşakları bunlar diye. Bu ne bu? Hazreti Ayşe de haklı gibi yani. Hiç yüzünü görmedim ama Hatice kadar hiçbir zevcesini kıskanmıyorum Rasulullah diyor. Yani haklı gibi. Sanki estağfurullah bize düşmüyor da haklı haksız. Böyle bir muhabbet. İşte o zaman evleniliyor. Bu efendimiz Hazretleri'nin evliliği çok mutlu, çok mesut. Başka bir sefer yok ama bak. Yani efendimiz Hazreti Hatice ile evliyken bir setene kadar başka bir ticari sefer falan gitmiyor. Zaten aşağı yukarı 35 34 yaşlarındayken o meşhur şey Kabe'nin tamirindeki hacer esvede yerleştirmesi. O zaman Hazreti evli. ile evli. Muhammed'in Emin'in lakabını aldı. Muhammed'in Emin'in lakabı daha eskiden. Ve bu evlilik böyle devam etmekteyken Allah evlat veriyor. Kasım Hazretleri doğuyor. Bir rivayete göre Zeynep validemiz daha önce. önce. Yani orada şey var ama ne yazık ki Efendimiz'e Ebu'l Kasım Hatice Validemize Ümmül Kasım lakabının verilmesine sebep olan Kasım Hazretleri çok yaşamıyor. Küçük yaşta. Küçük yaşta geçiyor. Zeynep Validemiz, Zeynep mi büyük, Kasım Hazretleri mi büyük, çok önemli değil. Ama herhalde Ümmül Kasım ve Ebul Kasım lakabı verildiğine göre o zamanki Arap toplumu, çünkü bu lakap İslamiyetle alakalı bir lakap değil. Arap toplumunun verdiği lakap ve ilk doğan çocuklar erkek olduğunda o çocuğun babası, o çocuğun anası diye lakap alınıyor. Herhalde Kasım Hazretleri Efendimiz'in ilk çocuğuydu. Sonra Zeynep Valide, Rukiye Valide, Ümmü Gülsüm Valide ve Fatıma Valide doğdular. Tayip, Tahir adı mu? verilen eğer lakabı verilen Abdullah Hazretleri, yani babasının adını verdi, bunlar aynı çocuklardır. Yani Hı -hı. ayrı ayrı çocuklar değildir bunlar. Abdullah'ın Tayyip ve Tahir. Tahir lakapları vardı. Hı -hı. Çünkü zaten annesinin, yani Hazreti Hatice'nin eski lakabı Tadir. Tahir'e. Evet. Onun için öyle bir lakap vermiştir. Çok nadir olarak İslam'dan sonra, yani Efendimiz'in bizecinden sonra doğduğu için bu lakab verildi diyenler de vardır. Bunlar çok kaynağa dayanan bilgiler değil. Çünkü Hazreti Fatıma'nın bir sonra doğduğu bile münakaşalıdır. Hmm. Tabi Resulullah Efendimiz Hazretlerinin bir çok önemli almak doğru değildir. Nasıl yani anlamadım. Yani bir isetten evvel başka bir isetten sonra başka. Böyle yok böyle bir şey. Evet. Sadece bir iseti görev değişikliğidir efendimiz. Yani bunu bunu tebliğ et. Bitti bundan ibaret. Açıklamaz. Huyunda, ahlakında, davranış biçiminde hiçbir değişiklik yok ki. Hiçbir ayete zerrece muhalefeti görülmemiş. Bunu doğru anlamak lazım. Yani, eskisi... yani Resulullah Efendimiz'in peygamberliğinden önce Estağfurullah bu laf bile yanlış da peygamberliğinin ilanından önceki çocukları başka, sonraki çocuğu veya çocukları başka, böyle bir şey düşünebilmek çok yanlış olur. Bu düpedüz maddiyatçılıktır. Efendimiz Hazretleri'ni böyle bir maddiyatçılığa alet edemeyiz. İster 25 yaşında baba olsun, ister 45 yaşında baba olsun, Cebrail'in gelmesinden evvel olsun, sonra olsun, hiç fark etmez. Nitekim ta ilerki yaşlarda Medine'de Hazreti Mariye'den de İbrahim, İbrahim bin Rasulullah efendimiz dünyaya geldiler yani. Hiç işte bu sure-i Kevser'deki epter meselesi bu hadise olup da gelmiş değildir. Efendimizin risaletini ilanından sonra zaten sizin erkek çocuklar yaşamıyor. Söylendiği kuruyacak, epter olacak filan gibi ...büyük terbiyesizliğe... Hı. ...teselli olsun diye... ...Rabbül Alemin... ...ona şey yaptı. Nitekim daha oraya gelmedik ama... ...hemen söyleyeyim teselli ile ilgili... ...Ebu Talip Hazretleri ile Hazreti Hatice... ...peş peşe vefat etmişlerdir. Ne oldu sonra? Hüzün yılı. Hüzün yılında ne oldu? Miraç. Ya. Yani Habibullah'ı... ...Rabbül Alemin... ...teselli ediyor. Teselli. Onun için Sure-i Kevser'deki de... Kasım veya Abdullah o zaman öldü de gavurlar böyle dedi de onun için bu ayet öyle değildir. Eyvallah. O yanlış bilgi o. Tamam. Öyle değil. Peki efendim şimdi Kasım efendilerimiz, Zeynep annemiz, Rukiye ve Mükülsüm, Fatıma ve Abdül 6 oldu. Tahir ve Tayyip. Orada işte 7 mi 6 mı orada evet. şey var. Yani 4 kız, 2 erkek mi, 3 erkek mi? Bu Tayyip, Tahir, Abdullah tek kabul edildiğinde evet. veya Tayip Abdullah, Bir. Tahir başka deniyor. Bu da var. Hı hı. Ama bu biraz şey. Tayyip, yani Abdullah, Tahir, Tayyip aynı çocuktur diyen var. Abdullahla ile aynı çocuktur. Tahir başka çocuktur diyen de var. Yani altı çocuk da olabilir, yedi çocuk da olabilir. Eyvallah. Ama hepsi erkekler erken ve sadece Hazreti Fatıma Efendimiz'den sonraya kalmış bütün diğer evlatları kendinden yani. evvel. Ç göçmüş. Çocukların ile ilgili de yani Efendimizin, çocuklarının, büyüklerimizin yani yaşları iki, dört, altı diye rivayetler var. Ama herhalde ben... Hayır. İkiden fazla yok. Yok mu? Hayır. Hı. Kızlar büyümüş, evlenmiş, Hı. anne olmuşlar. Öyle. Kızlar öyle. Ama erkekler öyle değil. Alt, altı hiç yok. Altı torunu var. Abdullah. Hı. Abdullah bin Osman. Rukiye validemizin Hmm. yavrusu. O var. O da altı yaşında. Dört evet. evet. diyen de var. Hmm. Çünkü kayıt kuyut yok ki. Yani ortaya çıkıp geldiğinde gözüküyor. Yani Kaç yaşında işte en azından büyüdüğünden büyüdüğünden anlıyorsun ama ne zaman doğduğu hakkında bir yere kaydedilmediyse Ya düşün ya. Yani ben bugün yetmişimi daha bulmadım. Ama benim doğum kaydım dedemin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in cilt kapağında duruyor ya. Yani nüfus ama yani dedemin benim zamanında nüfus kütüklüğü sağlamdı tabii de. Ama dedem öyle gördüğü için... Kendisinin de doğumu... Haminlemin... Kur'an-ı Kerim'in kapağında yazdığı için... Yani sonradan yazılmış bunlar yani. Evet efendim. Ben de o şeyi bozmadım. Geleneği. Çocuklarımın doğumlarını... Yani evde daha sık... Kur'an-ı Kerim'in kapağına yazdım. Çünkü o kitaplarla da bir aşinalık olur biliyor musun. Bazen bir ayet aramak icap ediyor. Yani elime başka bir cilt Kur'an-ı Kerim. Yani bazı işte bir birkaç tane yazma falan da var yani. Hatıra, aile hatırası filan. Ona elime attığımda arattırıyor. Günlük okuduğuma elime attığımda arattırmıyor. İster inan ister edem. Arattırıyor derken ya ayeti arıyorum. Ya o hangi sayfada? Ha, de, bu, falan, ha? buluyorsunuz. Öte, ö, ötekinde lap buluyorum. Ya aynı Kur'an-ı Kerim. <gülüyor> aynı sayfa düzeni. Hayır. Cansız hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ya işte kitap patbağada basılmışken ne o? Öyle değil işte o. Öyle değil. Seninle aranda alışverişi vardır reşya. Müsiyet kuruyor bir evet. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi Efendimiz Hazretlerinin bu çocukluğu mutlu mesut hayatı devam etmekte iken Efendimiz Hazretlerinin tefekküratı hep devam ediyordu düşünüyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, o ailenin durumu ne olacak, o putlar insan yapısı, biri yapıyor, biri tapıyor, ne bu, yani böyle <gülüyor> efendim, sağa sola git gidiyor. Mesela mutlaka dokuz zilhicce günü Arafat'ta oluyor. Kayıtları var. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Kureyş'in, ileri gelenleri, bugünkü bildiğimiz, Efendimiz Hazretlerinin bize tarif ederek buyurduğu harem hudutlarını daraltmışlar. Biz ehli Mekke ve Mekke muhafızları olarak bunun dışına çıkmayız diyorlar. Mine'nin az ilerisi, ortası. Dan itibaren nerede gitmiyorlar? Halbuki Arafat olmadan hacı olmaz. Efendimiz Arafat'a gidiyor. Hatta bir çoban görüyor orada onu. Sen benim tanıdığım en Dindar. Çünkü devamlı Kabe aldı sunuldu Efendimiz. Put koymaları putperestlerin Kabe'nin değerini düşürmez. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadir kıymetten. Altın para cebinden yere düşse çamura bulansa kıymeti azalır mı? Yok. Yıkarsın geçer. Kabe'ye de putperestler put koydular diye Kabe'nin değeri azalmaz. Sen de kalbine put koyarsan kalbinin değeri azalmaz. Senin koyduğun putlar kabahatlidir. Daha doğrusu sen kabahatlisin. Nasıl Kabe Tullah'ı, Beytullah'ı, Muhammed Mustafa'nın yedi mübareği puttan temizlediyse, senin de put doldurduğun kalbine bir velinin eli, nazarı, duası, değer, o putlar yıkılır. Senin de kalbin yine Kabe Tullah e haline gelir. E Zaten öyleydi de. sen bozuldun. Dolayısıyla Efendimiz Hazretleri içinde put dolu da olsa Kabe hep. Hep. Ve hep tefekkürde. O zaman Cebel-i Nur Hira mağarasına çıkıldığında, ne yazık ki bazı kitaplarda Hira dağı filan yazıyor, dağla mağaranın adını karıştırmasınlar. O dağın adı Nur dağıdır. Mağaranın adı Hira'dır. Ve sadece o mağara yoktur orada ...eskiden başka mağaralar da var. Hı. Ama Hira mağarasında... ...özellikle böyle durduğun zaman... ...yani defa ki ...ilk çıktığımda... ...Kabe ayan beyan gözüküyordu. Şimdi yüksek binalar yapıldığı için... ...Harem-i Şerif'in gözüküyor ama... ...Kabe gözükmüyor. Hı. Yüksek binalar yapıldı çünkü. Gözükmüyor artık. Mağaradan. O mağarada sadece Efendimiz'de değil... ...kadın ve erkek... ...bak dikkat buyurun. Kadın ve erkek başka hanifler de tefekküre giriyorlardı. Çok tüpik bir misaldir. Zeynep binti Abdülmuttalip. Hı. Efendimizin halası. Çok önemli bir isimdir. O zatı şerifte Hira'da tefekküre girenlerdendir. Resulullah Efendimiz Hazretleri gittikçe sıklaşan aralarda ve gittikçe uzayan zamanlarda orada tefekküre girmeye başladı. Hz. Hatice Valdemiz ona tabii yiyecek içecek götürmek için çok zengin. Muzaffer Efendi Hazretleri merhum tarif ederken hane isadetten Hira mağarası'na kadar kölelerini, cariyelerini, hizmetçilerini dizse elden ele yemek yani tabak elden ele dolasa o kadar takati var maddi olarak. Hmm. Ama Muhammed yine kendi götürecek. Kendi hazırlıyor. Kendi götürüyor. Efendimiz onun geldiğini bak görüyor değil. Anlıyor. Anlamak için illa görmek lazım değil. De. Hissediyor. Hissediyor. Ve o yokuşu çıkmasın Haticeci diye hızlı adımlarla koşarcasına aşağıya iniyor. Hazreti ile genellikle böyle 3-5 metre mesafe ...oynayan bir buluşma yerleri var. Randevu ulaştıkları için... ...buluşmuyorlar. Hep orada buluşuyorlar. Yani Efendimizin Hira'dan inmesiyle... ...Hazreti Hatice'nin... ...Hane-i Saadet'ten gelmesi... ...orada birleşiliyor. Çok şükür... ...galiba 3-4 sene oluyor... ...oraya bir mescit yapıldı şimdi. Güzel bir mescit yapıldı. Orası Efendimiz Hazretlerinin... ...Hazreti Hatice Validemizle... ...Hira'dan... ...inip buluştuğu yer. Ye yemekleri alıyor... Ya niye zahmet ettin işte gelirdim alırdım filan. Ya zahmet olur mu estağfurullah ben yine getiririm. Allah asfaltık güle güle yine gidiyor. Yani hep şey bu. Tabii dönüş zamanı da aşağı yukarı belli. Onu da Hazreti Hatice anlıyor. Hı. Ama hani annelerimizden biliriz. Genç kaldığımızda pencere önünde beklerler bizi. Sanki pencereye çıkınca daha çabuk gelecekmişiz gibi. Bu ne bu? Ayrı bir muhabbet tezahür. Hz. Hatice Validemiz, Efendimizin geleceği gün damdan inmezdi. Dam dediğin, yani bugünkü manada çatılı, kelebitli değil. Düz dam. Yazın, çok sıcaktı. Hala bizim güneyde, güneydoğu Anadolu'da olduğu gibi damda yatılır. Açıkta yatılır yani. Yıldızlar üstüne senin yorgan olur yani. Öyle düz. Oraya çık, orada bekliyor. Yolunu gözlüyor. Geldiğini gördüğü zaman da şarkı söyleyerek karşılamaya gidiyor. Peki bir ara vermek Heh. lazım. En azından bunları hazmetmek için bir soluklanmak lazım. Bundan sonra kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Sevgili dinleyiciler seyir defterindeyiz. Ee, Hazreti Hatice annemizle ilgili konuşuyoruz. Son dört programdır annelerimizle ilgili bu özel kadınlarla ilgili konuşuyoruz. Efendimizin hayatında çok önemli olan annelerimiz. Hatice annemizle başladık. İki haftadır onu konuşuyoruz. Bu hafta da böyle yarıladık. Bakalım bu hafta bitirebilecek miyiz? Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Saadettin Acar'la seyir defteri devam edecek.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 Efendim tekrar merhabalar, birlikteyiz seyir defterinde, sohbetimiz devam ediyor. Efendim Hazreti Hatice annemizden söz ediyor, sözü çok fazla uzatmayayım, en azından bu programda belki bitirebiliriz diye. İşte bu Hira'daki tefekkürleri sırasında Efendimiz bir gece, yani sonradan tarihlediğimiz, bildiğimiz 27. Ramazan gecesi kabul edilen tarih, yani inan anzelnaho, el var ya. Evet. Ha, işte, i̇lk vahiy kahiyi. El Ya muhatap oldu. vahiy konuşursak birkaç program daha bitmez ve büyük bir heyecana kapıldı. Hz. Cebrail kendi heyetiyle ona göründü. İşte oku dedi bu okuma. İlk okuma. ama bunlara konuştuk tekrar tekrar konuşmayalım. Tahsil et manasına oku demedi. İslam'ın ilk emri oku, okuma yazma öğrenin değil o. O, o değil. Böyle saçmalık yok, değil o. Ben okuma bilmiyorum demedi Efendimiz. Okuyamıyorum dedi. Okuma bilmiyorum demesi için Allah ve Cebrail Resulü'nün okuma yazma bilmediğini bilmiyor, onu oku diyor. Böyle saçma şey olur mu ya? ya bir kağıt vermiş olması lazım. Ha, öyle bir şey yok. Bir mektup. Öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorlar bunu? Her sene ilkokullar açıldığı zaman... Bu ayeti göstererek Allah'ın ilk emri oku. Müslümanlığın ilk emri Ve o değil o ya. Ha ayrıca Müslümanlık elbette ilme önem verir. Tahsile, o ayrı mesele. Delili başka yerden arayalım. Delilim, tabii. <gülüyor> Bu arada okuma, okunması gereken şey ne? Efendimizin okuma bilmiyorum değil de okuyamıyorum dediği ne? Kainatı okuyamıyorum. Ve ayete dikkat edersek okuyamazsın ki zaten. Çünkü ...Rabbinin ismini anmadın. İkra, Bismi Rabbik. Rabbinin ismiyle. Evet. Ellezi evet. halak. Ondan sonra o Rabbin... Özellikle eserleri. Yani Allah olmadan... ...bir şey olmaz. Ne okursun, ne anlarsın... ...ne idrak edersin, ne çözersin Hiçbir şey yapamazsın. Tabi orada Bismi Rabbik deyince de... ...Bismillahirrahmanirrahim'den ibaret değilim. Yani... Allah'lı ol. Habibullah bile olsan, bunu da his olarak bırakamazsın. Mecburiyetler ve zaruretler dışında. ikrar edeceksin. O zaman anlarsın. İşte o vahiy tarafı böyle de. O heyecanla, Efendimiz mağaradan ayrıldığında, yoldaki kayaların, çakılların, toprağın, eğildiğini ve, kendi ismi şerifini söyleyerek Muhammed Rasulullah dediklerini işitti. Evet. Böyle şey olur mu? Olur. Oldu niyetek. Büyük bir heyecan, kan ter içinde. Ama bir yandan da sıtma gibi. Hem üşürsün, hem terlersin. Hem üstüne bir şey örterler, hem alnına soğuk bez istersin falan. böyle. Karma karışık bir şeydir. Öyle bir sıtma hali ile. ...korkudan değil estağfurullah. Haşyetten. Haşeti ilahiden. Zangır zangır... ...eve geldi ve... Hazreti Hatice'ye... ...hadiseyi anlatmaktan maden... ...kendini sordu kendini. Bana ne oluyor Hatice ya? Dedi. Yani ben delirdim mi? Hayal mi görüyorum? Düşünürken düşünürken... ...tırlattın mı kafayı? Bu mehalde yani. Ah. Öyle deme. Aman niye öyle diyorsun? Bak sen şimdi yat, yat bir istirahat bir dinlen bakayım. Ben sana yorganlandım organlarını örteyim dur. Ha. Sonra geldi başına. Niye öyle diyorsun? Ey sevgili zevcim. Allah haber verdi diyorsun. Allah seni hiç utandırıp sıkıp üzer mi? Niye ki? Niye üzmesin ki? Niye üsmesini var mı ya? Hazreti Hatice devam ediyor. Sen hep doğru konuşur Evet. Akraba gözetirsin. Akraba derken bildiğin amca teyze dayı yakınlarını gözetirsin. Yakınlarını Komşu da olsa, ahbap da olsa arkada yakınlarını gözetirsin. Yoksulları gözetirsin. Yetimlerin başını okşarsın. İşini görmekten aciz kalmışların elinden, elinden tutarsın. tutarsın. Misafir ağırlarsın. Çok önemli. Hak babında herkese yardımcı olursun. Haksızlığa karşı gelirsin. Ee, Adamsın, mertsin. He, yani böyle bir adamı Allah üzüp sıkıp mahcup eder korkutur mu? Peki bu lafları nereden biliyoruz? Bunları sonra efendimiz söyledi. Hmm. Çünkü Buhari'de var, Müslüm'de var. Hadis. Hadis. Bu sözleri Hatice bana böyle dedi diye biz de efendimizden öğrendik. Buhari'nin de üstelik tefsir yani bir görüntüyü tefsir etme Bunun için rüya tefsiri de gelir. O bahsinde de var. Bir de vahiy bahsinde var. İki yere birden koymuş. Şeyde de Hazreti Hatice'nin imanının yüceliğini bir daha vurgulamak için de İmam Müslim Hazretleri iman bahsine koymuş. Hı. Bak bunlar çok önemli ayrıntılar. Evet. Bir lafla İmam Müslim gibi bir hadis büyüğü Hazreti Hatice'nin Efendimiz'e olan ahlaki bağlılığını ve Allah-u Zülcelal'e olan bağlılığını. Böyle bir adamı Allah üzmez, sıkmaz, korkutmaz diye imanını belirttiği için Müslüm Hazretleri iman bahsine koymuş bu hadisi. Eyvallah. Bu çok önemlidir. Ve bak dedi o zaman da Resulullah tabiri henüz oluşmadı. Muhammed canım, eşim, zevcim, beyim, efendim bizim amcaoğlu var ya var Barak'a evet biliyorsun alim adamdır. Eski kitapları okur. Okuma yazma bilir. Ehli kitap alimlerinde. Ehli kitaptır. İbranice bilir falan filan. İstersen bir de ona gidelim. Olur dedi Efendimiz. Gittiler. resul Ekrem Efendimiz'i dinledi. Baraka bin efendim. Olayı anlattı şöyle, şöyle böyle oldu, oldu, böyle oldu. Böyle oldu. Tarifleri sordu değil mi Tarifleri efendim? Nasıldı? Sordu. Gelen meleğin özelliği. Hepsi Buhari'de vahiy bahsinde var. Çünkü bunları Efendimiz'den öğrendik. Eyvallah. Buhari'nin ...vahiy bahsinde bunların hepsi var. Evet. O teferruatı sordu tabii. Falan. Ve... ...hiç dedi üzülme. Ne... ...bana bir şeyler oluyor falan diye... ...böyle bir düşünme. Bu gelen melek... ...daha önceki peygamberlere de vahiy getiren... ...senin hayalin mayalin değil... ...var olan melektir. Sen de... ...o meleğin... ...muhatabı olduğun için sen de peygambersin, Resulsün sen dedi, Hz. Hatice validemiz, lafa karıştı eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi evvela ben seni şehadet ederim dedi Ay. sen Muhammedin eşhedü enne ente Muhammeden Resulullah dedi çünkü bu adet Hz. Hatice'nin bu ilk sözü Medine'de senel asırlarca iç ezanda okunmuştur Medine'de. Medine'de iki mezanda. Çünkü Medine'de iki ezan konuldu. Osmanlı zamanında dahil. Bir Rasul minarda yani kubey Hadra'yı en yakın olan minare Sultan evet. Kayıtmayın yaptırdığı ve Osmanlı'nın tamir ettirdiği minare. O minare yıkılıp taş taş işaretlenerek yeniden yapılmıştır. Neden? Olur ki bir zelzele olur, bir su baskını olur. Minare yıkılırsa kubbenin üzerine gelmesin, Efendimizin bu kabri saadetleri rencide olmasın diye, Osmanlı onu yıkmış, taş taş işaretlemiş, kat katlı o binare, biliyorsun. Her katında bir ve iki santim doğuya doğru kaydırmıştır binayı. Bir yıkıntı olursa kubbenin üstüne doğru değil de açığa doğru yıkılsın diye. Buna ...hassasiyet derler. Hassas olmayan adam da Müslüman olmaz. Müslüman da hassasiyet ister. Bizim evet. gibi miras yedi Müslümanlardan bahsetmiyorum. Müslümandan bahsediyorum. İşte orada ezan okunur. İlki? Evet. Ilki değil. Beraber. Bir tane de muvaciye penceresinin önünde. Allah Ekber, <Gülüyor> Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar. Lallar, Yukarıdaki müezzin... Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken aşağıdaki müezzin sağ elinin işaret parmağıyla kabrisa adeti göstererek ve eşhedü enne ente Muhammeden Resulullah der. Bunun kaydı var. Rivayet söylemiyorum. Sümül Efendi dergahı zakir başısının hatıratında yazılı. Bu ne zamandır böyle devam ediyor diye sorduğunda yazılı bunların hepsi asırlardır. Biz bunu böyle yaparız diye. iç müezzin de kabr önünde müvaciye penceresinin önünde ente Muhammeden Resulullah diyor. Hazreti Hatice'nin sözüdür o da. Evet. Ve işte Hazreti Hatice validemiz bu şekilde şehadet kelime tay tayyibesinin de fakir bazen söylüyorum la ilahe illallah demeyi unutup da Muhammed Resulullah dersen yeterdir diyorum. İtiraz ediyorlar. Yahu Muhammed Resulullah demek Allah var ki Resulü var. O da Muhammed demek be. E, onun Resul olduğuna inandığın zaman, bunu be beyan ettiğin zaman, onun her söylediğine inandım demektir. Değil mi? O, o ne dedi? La ilahe illallah mı dedi? E, tamam ben onu diyorum zaten işte ya. Muhammed Resulü demekle onu demiş oluyorum. De Allah'ın Allah Resulü. Allah var ki Resulü var. Olan var olan Allah'ın Resulü. Evet. Tek olan ve, bir olan. Ve o olan. Resul. O Allah'ın Allah Allah özelliklerini anlatıyor. Amenna. Bir de ...onun ne anlattığını... ...ben kabul ediyorum ki zaten... ...Muhammed Evet. Bunu anlamıyorlar ya. Hı. Yani Efendimizin... ...yüceliğinin... ...bir nebzecik anlaşılmasına... ...vesile olur diye söylüyorum ben bunu. Neyse. İşte... Hz Hatice Validemiz... ...Resulullah Efendimiz... ...ve evlerinde olan... ...Ebu Talib'in oğlu... Ebu Talif fıkara olduğu için bir oğlunu Ali'yi, Efendimiz, diğer oğlu Cafer'i, Abbas Hazretleri aldı ya. Ha? Evet. Evde üç kişiler. Öteki çocuklar falan var tabii. Anla. Kimisi büyüdü, kimi şey oldu falan filan. Ama Hazreti Ali, Hazreti Hatice ve Resulullah Efendimiz. ibadet ediyorlar. Namaz mamaz başladı. Tabii Hazreti Ali de bu arada iman etti. Hazreti de iman etmesi rüzum yok. Çocuk ama yani evet. Çocuk iradesi yok. Teslim oldu. Ama hiç puta tapmadı. Onun için mübarek efsafını ifade için kerremallahu veçhe denir. İyi de Hz Ebu Bekir de hiç puta tapmadı. Yani bir özellik Hı. değil yani. Bu işte bir slogan bilgidir. Kadınlardan Hatice, çocuklardan Ali, erkeklerden Ebubekir Bu slogan bilgi bizi yanlış. Yani daha doğrusu doğru düşünmeye man mani oluyor. Ve Bunlar sadece bu ibadeti değil. Hazreti İbrahim'den beri kaybolmayan, yoksa Hazreti Adem daha dünyaya gönderilmeden inşa edilen Kabe'nin tavafı hep vardır. Aynen ve terel meleğe tahfine milavlar. Meleğenin arşı alada etrafında Arş döndükleri gibi onun iz düşümü olan Kabe'de tavaf bitmemiştir. Abdullah ibn Mesud meşhur kıraat alimi ve sahabenin büyüklerinden olan, Efendimiz'in oku da dinleyeyim diyecek kadar Kur'an'a okumaya hakim ve Efendimiz'e lezzet veren Zat-ı Şerif, o zaman tabii daha öyle bir tebliğat, mebliğat yok. Ben şeye Mekke'ye gittiğimde, Hatice ve Resulullah'ı, Ali'yi de yanlarına alarak ve, burası önemli, Hazreti Hatice validemizin, daha sonra bize nazil olacak olan tesettür ayetlerine muhalif olmayan bir kıyafet içinde. Ona riayet ederek. Buyurun. <gülüyor> Hala da tesettür var mı yok mu, başörtmek var mı yok mu diye Türkiye'de konuşuyor utanmazlar. Ya var ben yapmıyorum de. Tamam yapma. Cevabını Allah'a ver verme. Bana alakadar etmez. Yok diyemezsin. Eyvallah. Abdullah İbni Mesud'un bu çok önemli. Saadettin Bey. vahiden önce annemizin sonradan gelecek vahideki tesettür kaidelerine uygun bir kafet. Çünkü o sırada putperestler de Kabe'yi tavaf ediyorlar ama açık belki belki. Hepsi açık. Hatta bir takım iyice berbat bir cinsi var. Sonradan onu yasaklamıştır Haşim Hazretleri. Kurban kesiliyor Kabe avlusunda. O kurbanın kanını vücutlarına sürüyorlar ve çıplak dolaşıyorlar. Hmm. Bunu gece yapın. Gündüz yapmayın. En Na Hazreti Haşim çevirttirmiştir. Yani, yani onlar ötekilerde işte bayağı bildiğin sıcak memleket nasılsa, olsa, de kimi baldırı çıplak kimi bilmem ne falan filan. Hazreti Hatice öyle değil. Bunu Abdullah İbni Mesud Hazretleri söylüyor. Bir Kur'an alimi yani. Onun için bu işlere doğru bakmak lazımdır. Neyse, tabii Efendimiz Hazretlerinin daha sonraki ya eyyühe el müddessir ayetiyle işte, örtüsüne bürünüp yatan kalk Davete başla falan filan. İşte ayetler gelmeye Müzenmiş. Müzenmiş bunu desir. Ve tebliğat başlayınca düşmanlık başladı. Evet. Peki biz galiba bitmeyecek. Düşmanlık başlayınca Hazreti Hatice validemizin desteği arttı. Gavurlar evet. düşmanlık yapıyor, Hazreti Hatice destek arttırıyor. O öyle bu böyle tek başına. Adeta. ...korumak, teselli etmek... <gülüyor> ...diğer Müslümanlarla... ...irtibatı sağlamak vesaire gibi... ...birçok... ...hizmetler var ve... ...Şibu Ebu Talib yani... ...Ebu Talib mahallesi... ...Ebu Talib'in bulunduğu mahalle... ...orayı muhasaraya aldılar biliyorsun... ...gövürler... ...üç sene civarında... ...vallahi tık çıkarmadılar... ...yine muhabbetli... ilgili, bu ekonomik. muhasara yani yiyecek yiyecek hiç yok. İçeri girilmiyor dışarı çıkılmıyor. Ambargo. Ambargo tabi. İşte izli yollardan gece kaçak maçak falan Onların teferruatına girmeyelim. Ve bu sırada da Habeşistan hicreti başladı. Hmm. Birinci hicret ikinci hicret efendimizin yakınları amcaoğlu gibi evet. efendim Mekke reisinin kızı Ebu Sufyan'ın kızı. Hab Ümmü Habibe. Ümmü Habibe valide mi? Tabii. Aa, o da Avicistan'da. Anne. Annemiz. annemiz. Sonra annemiz olacak daha. Henüz olmadı. Efendim. Ve Hz Hamza Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in Müslüman olmalısıyla Müslümanlar Darül Erkam'dan dışarı çıkıp aşikar oldular. Ömer'e kimse, kimse çıkaramıyor. Hazreti Hamza'nın <gülüyor> da İslamiyeti Ebu Sufyan terbiyesisinin Ebu Cehil ile beraber efendimize yaptıkları bir hakarete lan o benim yeğenim diye efelihi etmesidir. Büyük ceddi Hazreti İsmail gibi avcıdır. Hazreti Hamza avdan gelirken efendimize eziyet edildiğini görünce lan diye girmiştir sofraya. Çağr Neyse. Çağrı filminin en güzel sahnelerinden birisidir o efendim. Ama yani o <gülüyor> Allah rahmet eylesin Akat ...ben onunla konuştum Amerika'da... Ha. ...bir Selahaddin Eyyubi... ...ve Kudüs... ...bir de Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul filmi yapacaktı... ...bütün ömrünü ona harcamıştı... ...ama ne yazık ki... ...İslam adına öldüldü bir de... Oldu. <gülüyor> ...yani... O, ...o o kastedilmemişti, kaza oldu... ...yani sen de o ölmedi çünkü o... E, ...tabii bir otelde... Evet, ...o ölmedi ama ne yapalım... ...demek ki böyleymiş... ...olanda hayır vardır diyeceğiz... Ya o da ayrı bir bahis Eyvallah. ve şimdi şöyle efendim ya programı bitireceğiz. Önümüzdeki hafta Hazreti Hatice annemize devam edeceğiz. Ya 2 e, 3 dakika içinde konuşacaksak siz bilirsiniz. Nasıl yani bilirsiniz? Yani hiç fark etmez. Siz bilirsiniz. 620 Miladi yılının 19 Nisan'ında. Yani Efendimiz Hazretlerinin doğum tarihi 20 Nisan ya. E. O da Müslüman kardeşlerimizin hatırında olsun. Efendimizin doğumu 20 Nisan 571, aile meselesi. Hatice Valdemiz'in rühleti 19 Nisan, <Gülüyor> Efendimizin doğumundan bir gün önce ama yıl 620 <Gülüyor> ve Efendimiz o, o sevgili zevcesini hacun kabristanına defnetti. Bugün onun adı Cennetül Muhalla'dır. Orada hala bulunmaktadır. En son üzerindeki tazim için yapılan türbe, Kanuni Sultan Süleyman Han. Hatta Haseki Hurrem Sultan tarafındandır. Hazreti Hatice'nin türbesi. Çünkü Haseki Hurrem Sultan hem İstanbul'da hala devam ediyor. Yani diyanet görevlilerinin yani vaizler yüksek. Haseki Eğitim Merkezi. Ha? eğitim yok. İşte o Haseki Eğitim Merkezi, Haseki Hastanesi, Haseki Medresesi hep Hurrem Sultanı'dır. Rodos Adası'nın fethi, Osmanlı'nın çok canının yandığı ve çok uğraşan bir şeydir. Fetihten sonra Rodos Adası'na da cami, tekke, hastane, Sibyan Mektebi, şifa vesaire yaptırmıştır. O hala duruyor. Mekke ve Medine'ye de yaptırmıştır. Fakat Harem Şerif ve Mescid-i Nebi duvarına bitişik olduğu için harem Şerif'in ve Mescid-i sırasında yıkılmıştır. O sırada da Hazreti Hurrem Sultan, Hatice Validemiz Hazretlerinin kabrinin üzerine kubbe yaptırmıştır. Fotoğrafları var ama ne yazık ki evvela Sultan Mahmud zamanındaki Habi isyanında daha sonra da 1926 yılında şimdiki Vehhabiler tarafından yıktırılmıştır. Bu nasıl bir inanç, nasıl bir saygıdır onu bilemem. Allah Hatice Valdemiz'in şefaatlerine nail buyursun. Allah ömür verdiyse gelecek seferde de biraz daha konuşmamız lazım Hazreti Hatice annemizle ilgili evet. biraz daha konuşmamız lazım Peki efendim sevgili dinleyiciler seyir defteri sona erdi e, Hazreti Hatice annemizle ilgili bir program yaptık Önceki programda annemizle ilgili konuşmuştuk Hazreti Hatice annemizi iki programda e, muhterem hocamızdan dinlemeye çalıştık Anlaşılan o ki önümüzdeki programlarda dâhâzeti da Hatice annemizle ilgili konuşmaya devam etmemiz gerekecek. Görüşünceye dek ala smarladık. Hoşçakalın. Sadettin Acarla seyir defterini dinlediniz.